Azab Allah'tan, Şeytan'ın radim. Bismillahi r-Rahman rahim Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ajamain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a Hamd. Alemlere rehber, örnek olarak gönderilen Kutlu Nebiye Salat ve Selam. O Nebinin Mubarek Ellerinde yetişen bütün ashabı Kiram Efendilerimize selam. O Nebinin ailesi olan, ehli beyti olan bütün ehli beyte selam. Hususen içinde bulunduğumuz şu günlerde Kerbeladan bu tarafa kadar hak ve hakikat adına bize çok şey söyleyen Hazreti Hüseyine selam. Bugün o ehlibeytin Beyt'in zemininde yetişen anamız, analarımızdan bir ana olan Ümmü Seleme anamıza selam. Siz onun adına kurulan bu sofraya uzaktan yakından gelen kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah aramızda selamı yaysın selam da daru selam olan cennetin kapılarını inşallah bizlere açsın. Kardeşlerimiz merak ediyorlar. Türkiye'de 81 vilayet var bu 82 il nereden çıktı diye. O da yine yüreğimizin bir parçası olan Kıbrıs, Lefkoşa Orada da sahabi efendilerimizin ayak izleri olduğu için istedik ki bu projenin içerisine onlar da dahil olsun. Ümmü Haram anamız da bu vesileyle Hatırlanılsın ve bu memleketin gündemine gelmiş olsun. Hamdolsun 77. programa eriştirdi Rabbim bizleri. Planlanan tarih içerisinde yürüyor. Önümüzde 5 program var. Dua edeceksiniz. O da inşallah bitecek. Ondan sonra Allah ne verdiyse o manada yine hak ve hakikat adına bu yürüyüşler devam edecek. Sözün başında benim duam şu olsun, siz de bu duaya güçlü bir amin diyin. Allah son nefesimize kadar bizi hak ve hakikat adına konuştursun. Eğer hakkı söylemeyeceksek bir daha kürsülere çıkmayı bize nasip etmesin. Eğer kürsülerden nefsimizi anlatacaksak, sahabe ambalajında başka şeyler sunacaksak Allah bir daha kürsüleri bize nasip etmesin. Son nefesimize kadar hakkın ve hakikatin aynası olabilecek bir kamet, bir duruş bizlere nasip eylesin. Ümmü Seleme anamız, analarımızdan bir ana ama farklı bir ana. Üzülerek de bir şeyi söyleyeyim, pek de tanımadığımız bir ana. Kur'an onları bize ana diye takdim ediyor. En yu evla bil mu'minîne min enfusihim ve eşvâcu diyor. Nebi sizlere kendi öz canlarınızdan, nefislerinizden daha evladır, daha önceliklidir. Onun hanımları ise sizin analarınızdır diyor. Bu ayet nazil olduğu zaman Ümmü Seleme anamız 33 yaşlarındaydı. Gençliğinin baharındaydı. Ama bu ayet nazil olduğu zaman Sahabe ile konuştuğunda ya bu neye diye konuşurdu. Yaşı kaç olursa olsun ashabı Kiramdan biriyle konuştuğu zaman ey oğulcüğüm diye konuşurdu. Ayşe bugün bir biraz ona sitem etti. Dedi ki koca koca adamlara oğulcüğüm diyorsun ayıp olmuyor mu? Ayşe dedi Allah'ın ayeti duruyor burada. Bak ne diyor Allah bize. Biz onların anaları onlar bizim evlatlarımız Allah eğer böyle bir şerefi bana verdiyse Ben sonuna kadar o şerefi kullanacağım Ve yıllar sonra Hazreti Osman'ın karşısına geçip Hazreti Osman'ı uyardığı zaman da Ey oğlum diye uyarıyordu Ali'nin karşısında Ali Cemal'e doğru yürürken de Ali'nin karşısında da ey oğlum diye Ali'ye hitap ediyordu Aslında onun derdi belliydi Allah'ın ayetlerine karşı nasıl bir duruş ortaya konmasını Ümmü Seleme anamız bizatihi kendisiyle alakadar olan bir ayetin ekseninde öyle konuşuyordu İşte biz bugün böyle bir annemiz için buradayız siz buraya bir hatibi dinlemeye gelmediniz. Analarımızdan bir anamızı tanımak için geldiniz. Ben de elimden geldiğince onu tanıtmaya çalışacağım size. Birkaç şey söyleyeyim. Onun ayrıcalıklarına ve özelliklerine dair ki onun hayat defterinin sayfalarını çevirmeye başladığımız zaman nasıl bir hayatın önünde oturduğumuz iyice anlaşılmış olsun. Ümmü Seleme anamız, analarımız içerisinde Hatice annemizden sonra ilk iman eden annedir. O, kocası Ebu Seleme ile beraber ilk iman ailelerinden birisi olarak İslam'ın ve siyerin tarihi içerisinde yer almıştır. Bunu hiç unutmayın. Başka, ikinci bir hususiyet. Ümmü Seleme anamız, Ayşe annemizden sonra en fazla hadis rivayet eden ikinci annemizdir Bugün hadis külliyatımızın içerisinde Ayşe anamızdan 2210 tane rivayet okuruz Ümmü Seleme annemizden ise tam 378 tane rivayet okuruz Ondan sonra gelir diğerleri ama ikinci sırada olan Ümmü Seleme annemizdir Ümmü Seleme annemiz, analarımız içerisinde okuma bilen iki annemizden birisiydi. Okuma yazma bilen Hafsa anamız, okuma bilenlerden birisi Ayşe annemiz, birisi ise Ümmü Seleme annemizdi. O günün dünyasında okuma bilen insanların sayısının ne kadar az olduğunu anlarsanız bunun nasıl bir ayrıcalık olduğunu bilirsiniz. Ümmü Seleme Anamız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce yaptığı evlilikten doğan çocuklarından ikisini, onun evliliğini ve çocuklarını anlatacağım şimdi. İkisini yaşadıkları dönemin en alim ve alime insanları yapan bir annedir. Bugün bakın bizim fıkıh kitaplarımıza, Ömer İbni Ebi Seleme ile, Zeynep binti Ebi Seleme isimlerine rastlarsınız. Hatta Zeynep binti Ebi Seleme için şöyle bir ifade kullanılır. Medine'nin yedi fakihe hanımından birisidir. Ve o Ümmü Seleme'nin terbiyesinde, onun gözetiminde, tabii ki Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın gözetiminde yetişmiştir. Ümmü Seleme anamız, sahabe içerisinde, Fetvaları çok olan bir anne olarak karşımıza çıkmaktadır. İlmi seviye üst düzeyde olduğu için o ilmi anlayıp ve onun üzerinden fetvalar veren bir kamet olarak karşımızda duruyor. Dikkat buyurun. Onun için ben bazen anlattığım zaman şöyle bir ifade kullanırım. Ümmetin ikinci ayşesi. El-Hak tam da ona oturur. Gerçekten de ilim noktasında da, hikmet noktasında da, irfan noktasında da zirvelerde olan bir isim olarak karşımıza çıkar. Ümmü Seleme anamız bir dirayet kahramanıdır. Bu dirayet kavramının üzerinden çok durmak lazım ama başka şeyler anlatmak istiyorum size. Sadece şu kadarını söyleyeyim doğru zamanda doğru iş yapmaya dirayet denir. Doğru zamanda doğru iş yapma adına hayatını şöyle bir incelediğiniz zaman Onun Hudeybiye'deki kameti, onun Cemel'deki sözleri, onun Kerbela için haykırışları Onun Kerbela'nın arkasından Hazreti Hüseyin için söyledikleri ve daha nice şeyler dirayet adına onun nerede durduğunu bize gösterir Ümmü Seleme anamız analar içerisinde Cebrail'i insan suretinde kaç kez gören bir annedir. Biliyorsunuz Cebrail'in efendimiz Aleyhisselatü ve selamla münasebetleri bir fark birkaç farklı çeşitteydi. Onlardan birisi de Cebrail Aleyhisselam efendimize insan suretinde de bazen gelirdi. Genelde de Duhyetül Kelbinin suretinde gelirdi kaç kez evinde geldiği zaman onun Cebrail olduğunu sonradan öğreneceği rivayetlere şahitlik etmiş ve Cebrail'i bu şekilde görmüştür. Daha söyleyeyim mi? Bir tane söyleyeyim de asıl söyleyeceklerime geçireyim sözü. Ümmü Seleme anamız Hazreti Hatice'den sonra annelerimiz içerisinde İman adına İslam adına Risalet davası adına En büyük bedenleri ödeyen bir annedir Belki iddia biraz size farklı gelecek Ama söyleyeceğim şimdi delillerini Nasıl bir anaya misafir olmuşuz Anlıyorsunuz değil mi benim Iğdırlı kardeşlerim Öyle bir ana ki bu hususiyetleriyle ve benim daha size sayamadığım nice özellikleriyle Ve benim biraz sonra size anlatacağım nice güzellikleriyle Bize Müslümanın kimliğinin inşasına ve korunmasına dair çok önemli şeyler söyleyecek Duan bu olsun Allah inşallah yüreğimde getirdiğim zihnimde sakladığım şu bilgileri Selim bir biçimde Safiyane bir biçimde sizlere aktarabileyim O beni mahsumdan Beni mahsum Mekke'de çok bilinen bir ailedir Ebu Cehil'in ailesidir Velid İbni Muhire'nin, Halid İbni Velid'in Darul Erkam'ın sahibi olan Erkam bin Ebil Erkam'ın ailesidir Böyle bir aileden Müslüman olması da ayrıca bir so önemli bir işarettir çünkü o aileden Müslüman olanlar Mekke'nin ilk günlerinde işkencelerin en şiddetlisine maruz kalırlar. Onun gençlik yıllarına dair fazla bir bilgimiz yok elimizde. Evliliğiyle birlikte bize tarihi malumatlar ona ait bilgiler verir. Kiminle evlenmiş? Ebu Seleme Künyeli, asıl adı Abdullah olan Abdullah İbni Abdül Esed, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Berre'nin oğlu. Dolayısıyla Efendimiz'le böyle bir yakınlığı var Ebu Selem'e'nin. Ancak bir diğer daha yakınlığı var ki o da Efendimiz'le arasındaki münasebet açısından mühimdir. Ebu Selem'e, Süveybe'den süt emdiği için Resulullah'ın aleyhisselatü vesselam Süt kardeşlerinden birisidir Ümmü Seleme annemiz Böyle bir yakınlığı olan birisiyle evleniyor Efendimiz aleyhisselatü vesselamla Yakınlıklarını unutmayalım ki Sonraki süreçlerine ait bilgiler Daha iyi zihnimizde şekillensin Ümmü Seleme ile evleniyorlar ve evlilikleri Nübüvvetin yakın bir zamanına denk geliyor Yani miladi 610'a yakın bir zaman Herhalde 1-2 yıl kalaya kadar bir zaman Diliminde evlilikleri oluyor Evlilikleri olup miladi 610'da Vahyin Emin meleği Cibril-i Emin Muhammedül Emin'e Vahyin ilk ayetlerini getirdiği günden itibaren Müslümanlığa ait bazı şeyler daha konuşulmaya başlandı. O ilk anlarda Ebu Selem'e gelip iman ediyor. Hemen arkasından Ümmü Selem de iman ediyor. Onların iman edişleriyle beraber imana dair bedel ödemeye de anında başlıyorlar. İmanlarıyla imanlarının bedelini ödeme noktasındaki birliktelik aynı günlere denk geliyor. O sıkıntılar, o zorlu süreç nübüvvetin 5. yılına kadar devam ediyor. 5 yıl boyunca aklınıza gelebilecek her türlü işkence, her türlü hakaret, her türlü horlanma onların hayatlarında da bir şekliyle yankı buluyor. Nübüvvetin 5. yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanlar biraz nefes alsın diye bir avuç Müslümanı Hazreti Osman'ın rehberliğinde Habeşistan'a gönderirken Ümmü Seleme'de Ebi Seleme'de o küçük kafilenin içerisinde yer alıyorlar ve Habeşistan'a doğru yola çıkıyorlar. Üç aydır biliyorsunuz ilk Habeşistan hicretinde kalan Müslümanlar onlar da üç ay kalıyor. Sonra bir haber duyuluyor Haber doğru değildir ama Oraya kadar ulaşmıştır Geri dönüp geliyorlar Gelince tekrardan Mekke'de işkenceler devam ediyor Nübüvvetin 6. yılıdır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bu sefer amcasının oğlu Ali'nin abisi olan Cafer bin Ebi Talip'le 101 kişilik bir kafileye izin verir Habeşistan için O kafilenin içerisinde de Ümmü Seleme ve Ebi Seleme vardır İki Habeşistan hicretinin sahibi Bir de Medine'ye hicret edecek Üç hicret sahibi bir anneden de bahsediyoruz Varacaklar oraya Orada Allah onlara iki erkek bir kız çocuğu verecek Ömer, Seleme, Seleme büyüktür sırayla sayalım Seleme, Ömer ve Zeynep isminde İlerleyen süreçlerde iki kızları daha olacak Dürre ve Ümmü Gülsüm Beş çocuğun sahibi olacak Ümmü Seleme anamız Bu beş çocuğa ait de İslam tarihinde çok şeyler duyarsınız Çok önemli hatıralar görürsünüz Sadece bir tanesini söyleyeyim ki Efendimizin o aileye yaklaşımını oradan anlayın Yıllar sonra Efendimiz Yanında yetişen terbiyesinde bir şekliyle belli bir kıvama gelen selemeyi Hazreti Hamza'nın yadigarı olan kızı Ümmame ile evlendirecek. İkisinin de vekili, kefili sallallahu aleyhi ve sellem olacak. O evliliği bizzat efendimiz isteyecek ve o gerçekleştirecektir. Onların Habeşistan hayatı yaklaşık 5 yıl sürüyor. 5 yıl boyunca iman adına Deniz aşırı bir ülke olan Habeşistan'da nübüvvetin 10. ya da 11. yılında tekrar dönüp geliyorlar İşkenceler, baskılar devam ediyor halen Mekke'de ama Yesrib'in kapıları açılmış Yesrib'e doğru yani ileride Medine olacak olan o şehrin iman şehri olmaya doğru kapıları açılmış. İnsanlar yavaş yavaş hicret hazırlıklarına giriyorlar. Nübüvvetin 12. yılı olduğu zaman bu iman ailesi de hicret etmek için hazırlıklara girişiyor. Ebi Seleme, Ümmü Seleme ve o gün olan üç çocuğu Hazırlıklar bitip tam yola çıkıp gelecekleri anda iki tarafın ailesi hem Ebi Seleme'nin ailesi hem Ümmü Seleme'nin ailesi geliyorlar. Ve onları hicretten engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. İki aile karşı karşıya geliyor. Sizin kızınızın yüzünden oldu diyor bazıları. Bazıları Ebi Seleme'ye faturayı kesiyor Aileler birbirlerine karşı Gergin bir hale gelince Ebi Seleme Ümmü Seleme'ye diyor ki Şunların bu haliyle Biz hicretimizi tamamlayamayacağız Eğer beni dinlersen Müsaade et ben Oğlum Ömer'i yanıma alayım gideyim Ben hiç değilse gideyim Sen de bir müddet sonra Mekke'deki durumlar yatışınca Çıkar gelirsin Ümmü Seleme istemeye istemeye kabul ediyor. Ve Ebi Seleme oğlunda oğullarından birini alarak Yesrib'e doğru hicret ediyor. İman adına ödenen bedellerden bahsediyorum. Hatice anamızdan sonra en fazla bedel ödeyen annemiz dedim. Bakın neler söylüyorum şimdi size. Kocasıyla oğlu gidiyor. Bu sefer Ebi Seleme'nin ailesi Ümmü Seleme'den Erkek çocuğu olan Seleme'yi de koparmak istiyorlar. Madem sen ailenin içine fitne düşürdün. Madem sen o kocanı engellemedin hicretten. Onun için oğlunu senden alacağız diye oğlunu elinden almak istiyorlar. Oğlunu elinden almak isteyince bir ana feryadı. O da sarılmış oğluna bırakmıyor. Böyle bir ortamda oğlunun çekip kolunu çıkarıyorlar. Ana bakıyor ki bu azgın kavim ve gözleri asabiyetten başka nefretten başka bir şey görmeyen bu insanlar çocuğuna zarar verecekler çocuğunu bırakıyor onlara kocasının ailesine. Kocası Medine'de kendisi evinde bir oğlu kayın babalarının yanında tam bir yıl boyunca bunun işkencesini ve zorluğunu çekiyor. Bir yıl boyunca Safa tepesine bazen Ebu Kubeys dağının kenarlarına oturuyor. Yesrib'e bakarak bir şekliyle yüreğindeki feryadı dile getiriyor. Bazen çok böyle rikkatine dokununca lanet ediyor. Beddua okuyor o zalimlere. Bazen dua için ellerini açıyor. Allah'a dua ediyor. Tam bir yıl. Ve bir gün böyle bir tabloya akrabalarından biri şahit oluyor vicdanlı bir adammış dayanamıyor geliyor Ebi Seleme'nin ailesinin yanına diyor ki bir kadına böyle bir zulüm yapılır mı hiç değilse kadına çocuğunu verin diyor Seleme bir sene sonra ancak annesiyle buluşuyor Seleme gelince Ümmü Seleme durur mu anında hicret hazırlıklarına başlıyor ve tek başına o zaman zor bu adımı atmak tek başına yola çıkıyor yola revan oluyor Ten'im mescidinin olduğu yere gelince Osman bin Talha isminde o günde müşrik olan Ta Mekke'nin hicret Mekke'nin fethine kadar da müşrik olacak olan o zat görüyor Görünce çok üzülüyor tek başına gidilir mi diyor ve onu alarak Medine'ye kadar getiriyor. Yıllar sonra Ümmü Seleme annemiz Osman bin Talha'dan bahsedince nasıl bahsedecek biliyor musunuz? Ben Arap'ın içerisinde ondan daha edepli, ondan daha iffetli, ondan daha mürüvvetli bir adam görmedim. Onun gördüğünü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yıllar önce görmüş. Onun için Mekke fethedildikten sonra Kabe'nin anahtarlarını amcası Abbas başta olmak üzere onlarcası istemesine rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Osman nerede diye Osman'ı buldurtmuş ve Osman'ın avuçlarının arasına Kabe'nin anahtarlarını koymuş. Zalimlerden başka hiç kimse senden ve senin soyundan o anahtarları alamayacaktır demiş. Anahtarlar şimdi kimin elinde biliyor musunuz? Kabe onlarca el değiştirdi. Halen beni şeybeden olan onun çocuklarının elinde. Kim Resulullah zalim demiş o zalim sıfatına kendisini muhatap sayar. Onun için idare değişse bile halen anahtar beni şeybeden olan... O ailenin çocuklarının elinde. işte o, o insanların en büyük atası olan Osman bin Talha o gün Ümmü Selem anamızı ta Yesrib'e kadar götürecek. İman yolunda bu sıkıntıları çektikten sonra Yesrib'e gelmenin bir sevincini, mutluluğunu yaşayacak. Orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhacirle Ensar'ı birbirine kardeş kılarken... Ümmü Seleme'nin ailesini yani Ebi Seleme'yi de Sad bin Hayseme'ye kardeş kılacak. Sad bin Hayseme'yi ben karşısında anlattım. O karşısında anlatıldı. O ailede burada anlatılıyor. Birbirlerine bu şekilde de yakınlıkları ortada oluşsun korunsun diye. O aileyle kardeşlik bağı kurulunca da Medine'deki hayatları başlıyor. Medine'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mescid-i Nebevi'de hutbeler verirken talim ve terbiye adına bir şeyler söylerken sahabenin yaptığı bir ahlak var ki bugün belki de o ahlakı biz tam anlamıyla diriltemediğimiz için evlerimizde arızalar var söz o noktaya geldiği için o ahlaka da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Aziz kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'nin hemen arkasında Müslümanları ve sahabeyi eğitmek için Suffa Mektebi diye bir talim yuvası kurmuştu. Onu kurar kurmaz Efendimiz evlerde de Suffaların şübesi açılsın demişti. Ve her evde de bir Suffa'nın şübesi vardı. Bilmiyorum Iğdır'daki kardeşlerimin evlerinde Suffa'nın şübesi var mı? Aslında var. Ama farkında değilsiniz. Neresi olduğunu ben söyleyeyim. Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Ve çocuk eğitiminin en önemli alanı da sofra başında konuşulan şeylerdir. Sahabe bunu bildiği için bir vaaz edasıyla çocuklarıyla konuşmuyorlar. Bunun bir faydası da yok. Ama sofranın başında oturmuş Ebi Seleme Ümmü Seleme burada Ebi Selem'e anlatıyor. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de şöyle bir soruya şöyle cevap verdi diyor. Çocuklar da dinliyor. Ümmü Selem'e de diyor ki bugün Ayşe ile aramızda şöyle bir münasebet geçti. Çocuklar da dinliyor ve böyle bir ufukla yetişiyor ashabın çocukları. E biz bugün bunu kaybettiğimiz için suffalardan mahrum yaşıyoruz. O günde... Ona ait bir tabloyu okuyoruz. O evde sofranın başında Ebi Seleme ile Ümmü Seleme arasında. Ümmü Seleme diyor bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi biliyor musun? Merak hat safhada ne dedi diyor. Dedi ki eğer bir kadın kocası kendinden önce ölürse evlenmez iffetini korur. Namusuna sahip çıkar Bu konuda Beklenen duruşu sergilerse Allah Cennette o kocayla O eşi birbiriyle Buluşturur Hemen Ümmü Seleme anamızın Tepkisi şudur Allah gecinden versin Ebi Seleme ama Eğer sen ölürsen Ahd olsun ki ben evlenmeyeceğim Der Ümmü Seleme'nin Bu sözünün üzerine Kocası Ebi Selem'e der ki hayır dur acele etme şimdi bir pazarlık yapacağız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu söyledi Ama o sözü ben biraz farklı anlıyorum ve sana farklı bir şey söylüyorum Biliyorsun ben şahadet şahadet deyip yanıp tutuşuyorum Umuyorum ki Rabbim bana yakın bir zamanda şahadeti nasip edecek ben şehit olursam Ümmü Selem'e sen evlen. İnşallah Rabbim benden daha hayırlı birini sana nasip edecek. Daha Ümmü Selem'e bir şey demeden ellerini açacak şöyle bir Selem'e Allah'ım diyecek. Eğer bana şahadet nasip eder de beni katına alırsan benden daha hayırlı, benden daha iyi davranan, benden daha güzel olan Birisini Ümmü Seleme'ye nasip et. Zor değil mi anlamak böyle bir şeyi bugünün insanı olarak? Ama asr-ı saadetten bahsediyoruz. Farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Ümmü Seleme diyor ki, Ebi Seleme böyle dedi ama ben ondan hayırlısını görmüyorum ki. O hayırlıların en hayırlısıydı. Onun için hiçbir şey söylemedim. O sayfa kapandı. Ondan sonra biz Ebi Seleme'yi, Bedir gazvesinde görüyoruz Yiğitçe Allah Resulü'nün Arkasında durduğuna şahit oluyoruz 313 yiğitten bir tanesidir Ondan sonra onu Uhud'da görüyoruz Uhud sırasında bir yara alacaktır Düşecektir yatağa Çok ağır yaralanmıştır Ama iyileşecektir bir dönem sonra Hicretin dördüncü yılında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Katan seferi diye bilinen bir seferin komutanı olarak Ebi Seleme'yi atayacak ve Ebi Seleme o sefere katılacak. Gidecek sefer güzel bir biçimde neticelenecek dönüp gelecek ama yaralanmış o yarası tekrardan nüksetmiş yatağa düşecek. Ve yaralı bir biçimdeyken Allah Resulü ve vesselam onu ziyarete gelecek çok seviyor Efendimiz onu. Gelip yanı başında oturacak Onun için gözyaşı dökecek Sallallahu aleyhi ve sellem Açıp ellerini onun için hayırlı, Hayır adına Dualarda bulunacak Ve o anda vefat edecek Ebi Seleme Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bizzat cenazesiyle uğraşacak Baki kabristanlığına Getirecek Orada kılacak cenaze namazını Sahabe diyor ki Öndeydi biz arkasında Tekbir alıyordu ama ağlıyordu efendimiz. Ağladığı için bir türlü namazı bitiremiyordu. Vallahi biz saydık dokuz kez tekbir aldıktan sonra ancak cenaze namazını bitirebildi. Gözyaşları içerisinde efendimiz onu yolcu edecek. Ve kendi elleriyle de kabre tevdi edecek. O günlerde Ümmü Seleme anamıza efendimiz ziyarete gidiyor. Üzülüyor Ağlıyor, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam teselli ediyor, taziye veriyor. Sonra Ümmü Seleme anamıza bir şey söylüyor. Ümmü Seleme diyor, sana bir şey öğreteyim de bir dua, o duayı yap. Tamam ya Resulallah diyor. Şöyle bir dua et. Bakın bir dua örneği olarak bize bir örnek veriyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Allah'ım. Bana gönderdiğin musibetin ecrini bana nasibeyle ve o musibetin arkasından bana bir hayrı ulaştır. Bu duayı yapınca o dua artık Ümmü Seleme anamızın dilinden düşmeyen bir dua oluyor. Aradan bir müddet geçiyor, iddet süresi tamamlanıyor. Sahabenin bazı büyükleri sizin tanıdığınız isimler, Ümmü Seleme annemizle evlenmek istiyorlar. Ama kim gidiyorsa evlilik teklifi için Ümmü Seleme kapıları kapatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, iman adına bedel ödeyen o büyük İslam kadınını, bir yönüyle de beni mahsumdan olduğu için beni mahsumla da bağ kurma adına o kadına, o büyük İslam kadınına, o başımızın tacı olan anamıza talip oluyor. Burada bir parantez açıp bir şey söylemek istiyorum. Bugün ne yazık ki İslam düşmanları Allah Resulü ve vesselamın evliliklerinin üzerinden Efendimiz ve vesselama saldırırlar. Biz güya İslam'ın dostlarıyız. İslam'a iman etmiş, inanmış insanlarız. Bu meseleleri tam anlamıyla bilmediğimiz için bazen bazı konuşulanlar bizim zihinlerimizde de şüphe uyandırır. Bazen istenilen oranda bazı şeyleri hakkınca da biz savunamayız. Aziz kardeşlerim şunu hiçbir zaman unutmayın. Allah'ın kitabında Dört kadınla evlilik adına söylenen ayet dört kadınla evlenin diye gelmedi. Dört kadınla ancak evlenebilirsiniz diye geldi. Bu söz size ne söylüyor bilmem anlıyor musunuz? Yani o gün sınırsız sayıda olan evliliği Nisa suresi üçüncü ayet sınıra indirdi. Ve bir tanenin de hayırlı olduğunu Allah'ın beyanıyla Kitabına bir ayet olarak yazdı. O gün 10 tane, 14 tane, 20 tane hanımı olup da Müslüman olan niceleri gelip o ayetten sonra Ya Resulallah biz ne yapacağız deyip Başlarına gelen o ağır sorumluluk altından kalkmak için Resulullah'tan fetva istediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi dört taneyi tutup gerisini bırakacaksınız dedi ve o yapıldı. Sadece Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işten istisna tutuldu. Neden? Nedenine ait en önemli şey biraz önce Ümmü Seleme annemiz için söylediğim sözdür. Bağlar kurmak için... Mesajın yayılması adına davete zemin olsun diye evlilik o gün için en önemli araçlardan bir tanesiydi. Eğer öyle olmasaydı sizin iman ettiğiniz peygamberiniz 25 yaşına kadar bekardır evlenmedi. 25 yaşında Hatice anamızla evlendi ve 25 yıl Hatice anamızla tek eşli olarak yaşadı. Hatice Anamız kendisi kaç kez efendim evlen dedi Hatice'm senin üzerine mi dedi asla dedi ve o kapıyı kapattı 25 yıl boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine başka bir kadın girmedi 50 yaşına geldi Efendimiz Hatice Anamız vefat etti 2 yılda Efendimiz dul kaldı 2 yılda evlenmedi 52 yaşında Sevde anamızla yine yaşı ilerlemiş bir kadın olarak sevde anamız ile evlendi. Medine'ye geldikten sonra davet adına tebliğ adına bağ kurulsun diye akrabalık bağları tesis edilsin. İslam'ın mesajını kabul etsinler diye analarımızla evlendi. Sayı 13 oldu. Bir de. Diğer evlilik daha var Esma binti Numan zifaf olmamış ama nikah olmuştur. Onu da sayarsanız 14 evlilik yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama amaç buydu gaye buydu. Daha başka şeyler de söylenir ama parantez içinde bunu söyledim. Ümmü Seleme anamıza da talip oluyor. Hatip bin Ebi Beltay'ı gönderiyor o aileye yakınlığından dolayı. Hatip git git. Benim adıma Ümmü Seleme'ye bu söylerim, sözlerimi ulaştır. Hatip gidip söyleyince Ümmü Seleme anamız inanılmaz derecede heyecanlanıyor, seviniyor ama endişe de duyuyor ve şu sözleri söylüyor. Hatip diyor, git Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a söyle. Bu benim için şereflerin en büyüğü ama bir ben hem çocuklu hem de dul bir kadınım. Resulullah'a yakışmam. Allah Resulü beni değil başka birini düşünsün. İki, benim yanımda çocuklarım var. O çocuklarım Allah Resulü'nü rahatsız eder diye endişeleniyorum. Dolayısıyla o endişe yüreğimdeyken ben Allah Resulü'ne gelin olarak gelemem. Üç, Resulullah'a söyle biraz kıskanç bir kadınım. Hanede başka kadınlar da var. Gelirsem tam anlamıyla vazifemi yapmazsam Allah Resulü'ne karşı farklı bir hale girerim korkusuyla kabul edemem diyor. Hatip bin Ebi Belta alıyor bu sözleri Allah Resulü'ne getiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi Ümmü Seleme anamızın yanına gidiyor. Ümmü Seleme diyor sana böyle bir teklifte bulundum. Üç şey söylemişsin. Bir. Yaşlı olduğunu söylemişsin ben senden daha yaşlıyım. Dolayısıyla o bir kere sorun değil. İki çocukların olduğunu söylemişsin ve beni rahatsız edeceğinden endişe etmişsin. Senin çocuklarının hepsi benim çocuklarımdır. Onlara kendi öz çocuğum gibi bakacağım ve öz çocuklarım gibi yetiştireceğim. Bundan da endişen olmasın. Gelelim üçüncüsüne. Kıskançlığını söylemişsin. Allah'a dua ederim. Allah o hastalığı yüreğinden söker atar. Bunları da söyleyince Ümmü Seleme anamız ikna oluyor. Ve o evlilik öyle gerçekleşiyor. Evliliğin ilk günlerini Ayşe anamızdan dinleyelim mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme ile evlenmiş. Ben Ümmü Seleme'yi tanıyorum diyor Ayşe anamız. Çok güzel bir kadın. Ocağımız battı diyor. O gelince... Allah Resulü'nün ilgisi ona yoğunlaşır diye hemen gittim Hafsa'ya Hafsa dedim bak Resulullah böyle bir adım atıyor ne yapalım diyor Hafsa çok iyi tanımıyor gel diyor beraber gidelim bir Ümmü Seleme'ye bakalım ve beni ikna etmeye çalışıyor Hafsa diyor ki yok canım senin dediğin kadar güzel değildir falan diye bazı şeyler söylüyor beraber gittik diyor Ümmü Seleme'nin yanına bir baktık ikimiz de Ümmü Seleme'ye Hafsa dedi ki evet dediğin gibi varmış işimiz zor bugünden sonra ama iş zor olmayacak o günden sonra. Neden? Dirayet timsali olan anamız açık sözlülüğüyle doğruluğuyla ve gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı o hukuku koruma hassasiyetiyle öyle bir kamet ortaya koyacaktır ki Hücre-i Saadet'teki dengeleri koruma adına her zaman için bir denge unsuru olacaktır Ümmü Seleme anamız. Ne zaman hadiseler biraz çıkmaza girse, ne zaman bir şeyler oluşsa zannetmeyin ki peygamberin evinde kavga olmaz. Böyle bir şey yok. O ev de beşer evidir. Sorunlar olur, tartışmalar olur, kavgalar olur. Olmuştur da olmuştur. Ayetler inmiştir bunun üzerine. Öyle anlarda. Bir ortaya çıkmıştır Ümmü Seleme anamız taşları tabir caiz ise yerli yerine otutturmuştur. Mesela bir rivayet anlatılıyor Efendimizin eşlerinden küsüp bir ay eşlerinden uzak kaldığı o zaman zarfı içerisinde Hazreti Ömer olayı duyunca hiddetlenir, eve gelir, önce kızı hafsa'yı iyi bir haşlar, sonra diğer analarımıza döner. Siz nasıl Resulullah'tan dünyalık şeyler istersiniz deyip onlara bir şeyler söyler. Hepsi de korkar, Ömer'e hiçbir şey söylemezler. Birisi vardır Ömer'in karşısında, çıkar Ömer'in karşısına ve şunu söyler. Sana ne oluyor? Sen ne hakla bizim özel işlerimize ve bizim evimizin işine karışıyorsun. Bu Resulullah'la bizim aramızdaki iş. Sen aradan çekil Ömer diyor. Bu sözü söyleyen isimdir işte Ümmü Seleme. Siz buradan anlayın. Dirayet adına ortaya koyduğu kameti. Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam onun bu sözünden de hoşnut olacaktır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Vesselam'ın dünyasında, hanesinde... Onun her daim hali böyledir. Efendimizin hanesine girdikten sonra, sonra altı yıl sürecek evlilik. O altı yıl boyunca onlarca hadiseye şahit olmuştur. Hele bazı seferlerde Efendimiz'e eşlik etmesi, Müreysi gazvesinde, Beni Mustalik oğullarında, Tebuk gazvesi sırasında, arkasından Veda Haccı sırasında, öncesinde Hayber sırasında onlarca hadiseyi bize resmeder. Benim bunların hepsini anlatmaya gücüm de yok, sizin de takatiniz yok. Ama bir tablo var ki anlatmasak Ümmü Seleme anlamı, anamızı tam anlamıyla anlamış olmayız. Hangi tablodur o? Hudeybiye gazvesi sırasında ortaya koyduğu o büyük dirayettir. Hicretin 6. yılı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gördüğü bir rüya üzerine 1400 ile beraber umre yapmak için yanına kurbanlık hayvanlarını da alarak Mekke'ye doğru yola çıkar. Hudeybiye denilen yere gelince 22 kilometredir Mekke'ye orada konaklarlar ve Mekkeliler onları sokmaz Mekke'ye. Orada bir anlaşma yapılır biliyorsunuz belli şartlar çerçevesinde. O şartlardan bir tanesi de şudur, o sene hac yapmayacaklar Müslümanlar, umre yapmayacaklar, bir sene sonra yapacaklar. Anlaşma yapılıp karar verildikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çıkıyor sahabenin huzuruna ve sahabeye şunu söylüyor. Ey Müslümanlar yaptığımız anlaşmayı gördünüz. Bu sene hac yapmayacağız. Onun için kurbanlıklarınızı kesin. İhramdan çıkın Allah Resulü bunu söylüyor her sözlerinde sahabe nasıl bir heyecanla Efendimizin emrini yerine getirirler o gün orada sanki bir çivi gibi Resulullah'ın şöyle yüzüne bakıyorlar ve hiçbir tepki ortaya koymuyorlar. Efendimiz ikinci kez Müslümanlar diyor kalkın ayağı kurbanlıklarınızı kesin ve ihramdan çıkın. Sahabede yine ses yok. Üçüncü kez söylüyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sahabede yine ses yok. Efendimiz çok sinirleniyor. Çok üzülüyor. Ümmü Seleme anamızın bulunduğu çadıra giriyor. Çadıra girer girmez. Anamıza Efendimiz aleyhissalatü vesselam başından geçeni anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Anamızla istişare ediyor. Bilmiyorum beyler bu sözler size bir şeyler söylüyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir konu için evindeki çadırındaki hanımıyla istişare ediyor. Ümmü Seleme diyor gördün mü? Ben üç kere dememe rağmen onlar benim emrimi duymamazlığa geldiler ve benim emrimi yerine getirmediler. Çok gadaplanmış. Çok sinirlenmiş, çok üzülmüş kurban olduğumuz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demiş anamız? Şimdi buraya da bir parantez açayım. Bu önemli bir mesele. Genelde hanımlar, bilmiyorum yanlışsa hanımlar beni uyarsın. Kocalarının arkadaşlarını sevmezler. O sevmemelerinin sebebi de şudur. Kocalar ihmal ettiği için evi, Evin dışındakilere daha fazla ilgi gösterdikleri için evdeki hanımlar yine mi gideceksin arkadaşlarına yine mi onlar yine mi bunlar deyip bir şeyler söylerler. Ümmü Seleme anamız için büyük bir fırsat. Burada sahabi bir hata yapmış tabir caiz ise eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emrini yerine getirmemiş. Tam bir fırsat ne diyebilir bizim penceremizden baksanız. Sen onlara o kadar emek verdin bak neler yaptılar falan filan deyip bir şeyler düzebilir. Ama bunu demiyor. Dirayet kahramanı o kurban olduğumuz ana. Bütün her şeyi bir tarafa. Hudeybiye'deki bu kameti. Ümmü Seleme anamızın analarımız içerisinden birkaç basamak üste çıkması için yeterdi artar bile. Sahabenin o büyüklüğünü. O elde ettikleri makamı yere düşürmeme adına öyle bir söz söyleyecek efendimize öyle bir yol gösterecek öyle bir şey söyleyecek ki daha sonra sahabi gelecek ve Ümmü Seleme anamızı Allah senden razı olsun sen nasıl bir güzellik yaptın ki bizi o yanlıştan kurtardın diye şükranlarını sunacaklar. Ne diyecek biliyor musunuz Ümmü Seleme anamızı? Ya Resulallah vallahi onlar senin emrine aykırı davranmak için öyle yapmadılar. Hep içlerinde umut var. Hani sen rüya görmüştün haç tamamlanacaktı. Onlar da senin her sözüne iman etmişler. Onlar halen şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki son anda bile belki bir şey olur. Resulullah haydi yiğitlerim yürüyün der. Yürür ve umremizi haccımızı tamamlarız diye bir işaret bekliyorlar. Onun için senin emrini yerine getirmediler. Vallahi onlardan hiçbiri senin emrine aykırı davranmaz. Denemek istiyor musun ya Resulallah? Çık dışarı kurbanlığının boynuna daya bıçağı kurbanını kes. Bak nasıl senin arkandan onlar da aynısını yapıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ümmü Seleme anamızın bu dediğini aynen yapacak. Çıkacak hiç kimseyle konuşmadan. Kurbanlığını yatıracak. Elini alacak bıçağı. Bismillahüallahu ekber deyip kurbanını kesecek. Ümmü Seleme anlatıyor şimdi. Resulullah bunu yaptığı anda. Vallahi sahabiler. O emri yerine getirmek için birbirleriyle yarıştılar. İlk kurbanı Resulullah'tan sonra ben keseyim diye birbirlerinin üstüne çıkacaklardı neredeyse. Allah senden ebeden razı olsun ey anacığım. İşte analık budur. Analık hiçbir zaman menfaat üzere konuşmamaktır. Analık her zaman merhametle davranmak merhametle hareket etmektir. Analık her zaman şefkat kahramanı olmaktır. Analık her zaman beklentisiz olarak hareket etmektir. Müminlerin anası olan Ümmü Seleme anamız da onu yapacaktır. Hudeybiye'den sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birçok hatırası olacaktır. Bugün bakın bizim sebebi nüzül kitaplarımıza, bazı tefsir kitaplarımıza, Onlarca ayet görürsünüz ya bizzat Ümmü Seleme'nin içinde olduğu ya soru sorup o sorunun üzerine ayet indiği ya da sebebi nüzülünün bizzat onun tarafından aktarıldığı. Hepsini değil de bir tanesini söyleyeyim. Ahsap Suresi 35. Ayet Ehli Beyt'in değer ve kıymetini Kur'an tarafından karşımıza nazarlarımıza verilen ayet. Şimdi burada da bir şey söyleyeyim hep aklıma başka şeyler de geliyor söylerken onun için açmak durumunda kalıyorum bazen. Biz şu anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sevgimizi tesis ederken ya da Efendimiz'den gördüğümüz ve duyduğumuz şekliyle ehlibeytle beytle sevgimizi tesis ederken vefa ekseninde tesis ediyoruz. Ve diyoruz ki evet efendimizi sevmeliyiz. Çünkü o bizim peygamberimizdir. Bize şöyle şöyle miraslar bırakmıştır. Seversek eğer Allah da memnun olur. Şöyle ödülleniriz. Sevmezsek eğer şunları kaybederiz. Şöyle şeyler başımıza gelir. Elhak bu söylediklerim doğru. Ancak aynı şeyi ehli beyt'e de teşmil edersek. Ehli beyt Resulullah'ın ailesi dolayısıyla sevmek durumundayız. Bu da doğru. Ama ötesinde başka bir şey var. Benim aziz kardeşlerim, üç cümle söyleyeyim burada, aklınızda tutar mısınız? Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır. Ehli beyti sevmek peygamberin hakkıdır. Nereden çıkarıyorum? Delillerini de vereyim size. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Bakara 165. Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır. Ali İmran 23, 29 affedersiniz. Ehli beyti sevmek peygamberin hakkıdır. Şura 23. Ayetler bize bunu söylüyor. Dolayısıyla biz bugün sevgi meselesini tam anlamıyla anlamadığımız için halen bazı şeyleri kavramakta sıkıntıya düşüyoruz. İşte ehli beytin konumunu bize Kur'an'da gösteren ahsap suresinin 35, 35. ayetinin nazilini de bizzat bize rivayet eden olaya şahit olan Ümmü Seleme anamızdır o tabloyu bize söylüyor ayet neydi ayet ehli beytten her türlü maddi manevi her türlü kirin günahın giderildiğini söylüyor o ayet o hanede Ümmü Seleme anamızın evinde nazil oluyor. Ömer İbni Seleme şimdi bundan sonrasını anlatıyor. Ayet nazil olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki çabuk gidin bana Ali'yi, Fatma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i çağırın. Gittik çağırdık geldiler Efendimiz cübbesinin arasını aldı ve şu sözü söyledi Allah'ım dedi bunlar benim ehli beytimdir. Sen bunlardan her türlü riçsi, ayette geçen kelime odur. Her türlü riçsi, her türlü günahı, maddi manevi, her türlü kötülüğü gider ve onları tertemiz kıl. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyince Ömer İbn Ebi Selam'a diyor ki anam birden ağlamaya başladı. Ağladı ve şunu dedi ya Resulallah dedi ya biz biz de senin hanımlarınız. Bak bu da senin kızın Zeynep. Sen onu da kendi öz kızın gibi kabul etmiştin. Bize o dua yok mu? Biz neredeyiz dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da dedi ki sen olduğun yerdesin ve sen hayır üzeresin. Çok önemli bir şey söyledi. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevamiul kelimdir. Az söz söyler ama çok şey verir, çok mesaj verir. Orada da o oldu aslında. Sen olduğun yerdesin ve hayır üzeresin. Ne olduğunu, neler söylediğini, bu sözün neler olduğunu ehli beyt kavramını anladığımız zaman anlayabileceğiz ancak. Bu rivayetin bir başka halini de Zeynep binti Ebi Selem'e bize anlatıyor. Taberani'nin Mu'cemül Kebir'inde. Diyor ki, Ayet nazil olunca annem ağladı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da anneme döndü dedi ki niye ağlıyorsun? Sen de benim ehli beytimdensin, sen de hayır üzeresin dedi. Dolayısıyla o rivayetler birbirlerini bir yönüyle aslında açıklamış oldu, birbirlerini desteklemiş oldular. Bunun dışında daha nice ayetlerin, nice nübüvvet tarihindeki olayların anlaşılmasına, ve o olayların şahitlik edilmesine bizzat Ümmü Seleme anamızın üzerinden biz vakıf oluyoruz. Çok şey söylenir artık yavaş yavaş sözlerimi toparlayayım bir noktaya getireyim sizi. Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman'ı uyardığını başta söyledim. Cemel vakası olduğu zaman da bir Ayşe'nin karşısındadır radıyallahu anha. Bir Ali'nin karşısındadır. Gider Hazreti Ayşe'ye şu sözü söyler. Ayşe'dir sen de ben de Allah'ın kitabında yazdığı gibi müminlerin analarıyız. Analara şefkat ve merhamet yakışır. Eğer sen Ali'nin karşısına çıkarsan büyük bir hata işlemiş olursun. Ne yaparsa Hazreti Ayşe'yi ikna etme adına ikna edemez. Döner gelir Ali'nin karşısına Ali'ye hitap ederken ey oğulcum diye hitap eder sebebini söyledim ey oğulcum der çok iyi biliyorum ki sen haksın hakikat de seninledir. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize evlerinizde oturun ve dışarıya çıkmayın deseydi vallahi ben de seninle beraber cemele doğru yürürdüm ama Resulullah bizi uyardığı için ben gelmeyeceğim. Hakikatle beraber olduğumu ortaya koymak için de Oğlum Ömer'i seninle beraber göndereceğim Ömer benim yüreğimden bir parçadır Çok severim onu Ama hakikati daha fazla severim Sevdiğimi Daha fazla sevdiğimin yoluna kurban etmeliyim ki Allah katında bir mazeretin bir sözüm olsun Onun için beni böyle kabul et diyerek Ömer'i Hazreti Ali ile beraber gönderecektir. Ana gerçek bir ana ve analığa yakışır bir kamet bu. Ümmü Seleme anamızın üzerinden duyduğumuz. Anamızın çok önemli özelliklerden bir tanesi de şudur. Peygamber hana, hanesine giren o annelerimizin hepsinden daha uzun ömürlü odur. En son vefat eden odur. Ne zaman vefat etmiştir biliyor musunuz? Hicri 61'de. Hicri 61. tarih size bir şey hatırlattı mı? Kerbela'nın olduğu tarih. 10 Muharrem, Aşura günü o günün gecesinde bir rüya görüyor anamız. Görür görmez kalkıyor gözyaşları içerisinde müthiş bir halde ve yanındakilere rüyayı anlatıyor. Soruyorlar anne ne gördün? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı gördüm. Baktım, saçı başı dağılmış, elbisesi toz toprak içerisinde. Sordum: "Ya Resulallah, ne bu hal?" Dedi ki: "Kerbela'dan geliyorum. Torunum Hüseyinim şehit edildi. Ben de o olaya şahit oldum ve onun üzüntüsüyle bu haldeyim. Bu rüyayı görür görmez uyanıyorum Müselleme. Medine'de Müselleme. Haberciler gönderiyor Irak toprağına olay doğru mu diye haberciler gidiyor geliyor gidip gelene kadar 20 günlük bir süredir o günkü süreci anlatıyorlar bize o haberciler gelene kadar Ümmü Selemen'in dilinden tek bir kelime duyduk ya Hüseyin ya Hüseyin diyor başka bir şey demiyordu. Haberciler dönüp geldi olayın aslını söylediler iki gün sonra da vefat etti. Hicri 61'de Muharrem ayında 85 yaşında anamız Rahimi Rahman'a doğru yürüdü. Allah ondan da bütün Ehli Beyt'ten de ebeden razı olsun. Aziz kardeşlerim çok şey söylemeye gerek yok ama bazı şeyler size emanet edilmeli. Ben de o emanetleri size şimdi emanet edeceğim. Konuşmamın içinde fark ettiniz mi bilmiyorum ama Gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşiyle olan münasebetine dair anlattığım tablo üzerinden ideal eş, ideal erkeğe dair bir mesaj. Gerek anamızın hanımlığı üzerinden anlattıklarımın üzerinden ideal bir hanımın kişiliğine, şahsiyetine ait mesajlar. Gerek çocuklarını İki tane oğlunu ve kızını Zeynep'i ve Ömer'i alim ve alime yetiştirmesinin üzerinden anel, anneliğini, Hazreti Ayşe'ye ve Hz. Ali'ye söylediği sözler üzerinden dostluğunu, nübüvvet medresesinden aldıklarını başkalarına ulaştırma noktasındaki hassasiyetlerinin üzerinden de dost talebe örnekliğini çok güzel şeylerle bize anlattı. Ben ne kadar becerebildim bilmiyorum. Ama sizin zihinlerinizde daha iyi kalsın diye bu beş tane önemli alana ait beş cümle size vermek istiyorum. Beş cümleyi emanet etmek istiyorum. Siz bilirsiniz alırsınız muhasebesini yapar hayatınıza taşırsınız almazsınız o sizin bileceğiniz iş. İdeal bir eş bir erkek nasıl olur? İdeal bir hanım. İdeal bir dost, ideal bir anne, ideal bir talebe. Buna ait beş tane cümleyi size söylüyorum şimdi. Bir, ideal bir eşin nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan, iman ettiğin peygamberinin hayatına iyice müracaat etmelisin. O Allah'tan vahy alan, fetanetin zirvesinde olan, Cebrail ile canlı bir bağ kuran biri olmasına rağmen hanımlarına değer verip istişare ediyorsa sen nasıl başka bir yol arayabilirsin ki? Çok önemli sıkıntılarımız var bu konuda. Bunların giderilmesi için bu cümleyi bir kez daha okumak istiyorum size. Unutmayın aziz kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahyi aldığı zaman Hira'nın aşağısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bekleyen dört tane adres vardı. Aile büyüğü olarak Ebu Talip vardı ona gidebilirdi ona gitmedi. Dostu Ebu Bekir vardı ona gidebilirdi ona gitmedi. Bir din alimi olan Varaka vardı ona gidebilirdi ona gitmedi. Ya kime gitti? 15 yıldır yastığını paylaştığı Hatice'sine gitti. Bu sözler size bir şey söyler mi? Söylesin. Başka bir şey daha söyleyeyim. İman ettiğimiz o peygamberimiz ruhunun ufkuna yürürken ruhunu Rahman'a teslim ederken nerede ruhunu teslim etti? Düşündünüz mü hiç? Secdede mi? Kur'an'ın önünde mi? Nerede ruhunu teslim etti? Son anları Ayşe'sine dedi ki Ayşe göksünün üzerine beni yatır dedi. Şöyle başını Ayşe'nin göğsüne koydu. İlel rafikil aala, ilel rafikil aala dedi. En yüce dosta diyerek gitti. Bilmem bunlar da bir şey söylüyor mu bize? Söylesin diye dikkatlerinizi çekiyorum işte. Ve bir kez daha bu cümleyi okuyorum. İdeal bir eşin nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan, iman ettiğin peygamberinin hayatına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 Yeryüzünün en güzel örnekleri olan sahabenin hayatına iyice müracaat etmelisin. Başka yerde değil örnek burada. Vahyin canlı tanıkları olan peygamberin terbiyesinde yetişen davranışlarına göre ayetler inen o neslin hanımları eşlerine itaat edip belli hususları korumuşlarsa sen nasıl başka örnek arayabilirsin ki? Hanımlara da bunu söylüyor itaat olmazsa olmaz bir vasıf olarak bizim karşımızda duruyor Evet bugün modern hayat dedikleri şu hayat başka şeyler bize telkin ediyor itaat neymiş canım Zaten kızları biz nasıl yetiştiriyoruz kızım iyi yetiş yarın elin evine gideceksin E ne olacak harb olacak ya orada harb olduğun zaman kendini ezdirmeyesin Böyle yetiştirilen bir ortam, böyle yetiştirilen bir zeminden aile adına, mutluluk adına, saadet adına bir şey söylenir mi? Ama bakın sahabi babalarına ve analarına, kızım Allah'tan sonra itaat edeceğin ikinci adres kocandır. Vallahi billahi tallahi yüz tane böyle rivayet var. Niye bunları konuşmak işimize gelmiyor? Çünkü biz itaat dediğimiz kavramı başka bir şekilde doldurmuşuz, zulüm diye algılamışız, zulüm olduğunu zannetmişiz, gelenek İslam'ın önüne geçmiş, geleneğe ait bazı şeyleri İslam diye zannetmişiz, sonra da şimdi modern hayatın bize dayattığı şeyleri ilaç zannedip alıp yaramıza sürmüşüz, o yaramızı daha da derinleştirerek, Aile facialarına seviyet vermiş Onun için hepimiz Bu ikinci madde Çerçevesinden de Yeniden bir muhasebe yapmak Durumundayız Bir daha söyleyeyim yazanlar için ideal bir hanımın nasıl olmasını Öğrenmek istiyorsan Yeryüzünün en güzel örnekleri Olan sahabenin Hayatına iyice Müracaat etmelisin Vahyin canlı tanıkları olan Peygamberin terbiyesinde yetişen, davranışlarına göre ayetler inen o neslin hanımları eşlerine itaat edip belli hususları korumuşlarsa sen nasıl başka örnek arayabilirsin ki? Allah gerçek örneklerin arkasından, izinden bizleri ayırmasın. Yine sözüm hanımlara, ne yapayım? Konumuz Ümmü Selem'e, onun için söz biraz daha size daha fazla gelecek. İdeal bir annenin nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan Kıyamete kadar gelecek tüm müminlerin anneleri olan Peygamber hanımlarının hanımlarının hayatlarına iyice müracaat etmelisin Meleklerin gezdiği o evde Eğer onlar kamil manada annelik yapmış Binlerce mümini yetiştirmiş ve buna rağmen Hiçbir vazifelerini ihmal etmemişlerse Sen nasıl başka bir rehber arayabilirsin ki Rehber bu E sen ben vakitsizlikten şikayet ediyoruz Çocuk sayılarımızı sordukları zaman bize Hepimiz söylüyoruz kaç tane Üç tane olunca seviniyoruz Ben size bir örnek vereyim Fatıma anamız Anaların anası Evliliği zaten kaç yıl sürdü biliyor musunuz? Sadece 8 yıl. 5 tane çocuk doğurdu. 4 tanesini yetiştirdi. O 4 tanesini nasıl yetiştirdi? Bugün sen vahdet adına bir şeyler öğrenmek istiyorsan Hasan'ın medresesine varmak durumundasın. Eğer şehadet öğreneceksen varacağın mektep Hüseyin'in mektebidir. Eğer izzet öğreneceksen, izzeti öğreneceğin mektep Zeyneb'in mektebidir. Eğer dirayet öğreneceksen, dirayeti öğreneceğin mektep Ümmü Gülsüm'ün mektebidir. Biliyorsunuz Muhassin Muhsin bebekken vefat etmiştir. Anamız beş tane çocuk doğuracak, dördünü böyle yetiştirecek, Ali'ye hanım olacak, babaya da bazen Ümmü Ebiha, Babasının anası olacak bazen binti ebiha babasının kızı olacak aleme de onlarca yüzlerce binlerce miras bırakıp gidecek. Peki sen ben nasıl vakitsizlikten nasıl başka meşguliyetlerden dem vuruyoruz yoksa biz başka şeyleri mi ihmal ediyoruz? İşte Ümmü Seleme anamız bakın hayatıyla bunu söylüyor bize. Çocuklar yetiştirmiş. Peygamber'e hanım olmuş. iki evlilik yapmış. 378 tane hadis rivayet etmiş. Fetva verecek kadar ilim sahibi olmuş. Dirayet kahramanı olmuş. Hayatı noktalamış. Analık meselesini de ihmal etmemiş. Bunu da aleme gösterecek adımlar atarak gitmiş. Dördüncüsü. İdeal bir talebenin nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan, en güzel örneğin, en güzel örnekleri olan, Suffa Mektebi'nin talebelerinin hayatlarına iyice müracaat etmelisin. Neymiş peki şimdi asıl bize yol gösterecek, temelinde sağlam bir imanın ve sarsılmaz bir ihlasın olduğu, Bilgi öncelikli değil amel öncelikli bir tedrisatın yapıldığı müfredatının Kur'an ve sünnet olduğu bir örnek dururken sen nasıl başka yerlerde derdine derman arayabilirsin ki? Çok önemli bir kez daha söylüyorum. İdeal bir talebenin nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan en güzel örneğin en güzel örnekleri olan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 Ashab-ı kiram efendilerimizin hayatını bilen bir kardeşiniz olarak bir şey söyleyeyim. Alim sahabileri çıkın ki sayıları İbn Kayyım'a göre yüze varmaz. Fetva veren çok sahabi sayısı 17'dir. Bu kadardır zaten. O alim sahabileri çıkın. O sahabi efendilerimizin birçoğundan daha fazla biz şu anda ayet ve hadis biliyoruz. Peki onlar kadar yaşayabiliyor muyuz? Onlar kadar hayatımızda güzellik var mı? Nasıl la ilahe illallah'ı öğrendiler? Kelime-i tevhid'i ve gereğini yerine getirdiler biliyorsunuz. O amel öncelikli tedrisatın onlara kazandırdığı bir şeydir, bir şeydi. Biz şu anda bilgi hamalıyız. Taşıyoruz sırtımızda ama hayatlarımızda ne var diye sorguladığımız zaman öğrendiklerimizin büyük bir kısmının hayatımızda yankısının olmadığını görüyoruz. Onun için bereket yok zaten. Onun için bu kadar bilgiye, bu kadar imkana, bu kadar nimete rağmen sahabenin yaptığının onda birini bile yapamıyoruz. Bir kez daha Suffa Mektebi'nin örnekliğinde Tedrisatımızı da gözden geçirmek durumundayız. Beşincisi sonuncusu bu. İdeal bir dostun nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan en ağır imtihanlara maruz kalmasına rağmen hakkaniyetten ve vefadan yüz çevirmeyen ehli beytin mensuplarının hayatlarına iyice müracaat etmelisin. Öğrenmelisin. Mesela bir İmam Zeynel Abidini çok iyi öğrenmelisin Gösterişsiz, riyasız, hayır adına nasıl adımlar atılır Bunu öğreneceğin bir adrestir İmam Zeynel Abidinin hayatı İmam Muhammed Bakır'ı çok iyi öğrenmelisin Mescidi Nebevi'nin dedesinden aldığı verasetle ilim adına imamı olan o büyük insanı İmam Cafer-i Sadık'ı çok iyi öğrenmelisin. İlim derken, hikmet derken, irfan derken bize ne der o insanlar çok iyi bilmelisin. Onun için sana dost adına bir adres gösteriliyor. Dikkat etmelisin. Kur'an sadıklarla beraber olun demişse, Peygamber size ağır, iki ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim demişse sen nasıl başka yerlerde kendine dost arayabilirsin ki? Bunu da bir daha tekrar edeyim müsaade edin. İdeal bir dostun nasıl olmasını öğrenmek istiyorsan en ağır imtihanlara maruz kalmasına rağmen hakkaniyetten ve vefadan yüz çevirmeyen Ehli beytin mensuplarının hayatlarına iyice müracaat etmelisin Kur'an sadıklarla beraber olun demişse Peygamber size iki ağır emanet bırakıyorum Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim demişse Sen nasıl başka yerlerde kendine dost arayabilirsin ki Evet bazı hadislerde Allah'ın kitabı ve sünneti diye geçer o da sahih, bu da sahih. İkisi de bizim kaynaklarda sahih olarak aktarılır. Çelişir mi birbiriyle? Asla. Sünneti en iyi bilen ehli beyttir. Efendimiz özel olarak ona da işaret etmiştir. Bunu böyle anlayın. Bu beş tane emanet size emanet olarak verildi. İnşallah gereğini yerine getireceksiniz. Aziz kardeşlerim, Ümmü Seleme anamızdan bahis açtığımız bir yerde... 378 tane hadis rivayet ettiğini söyledim. Onun hadislerinden bir iki tane nakletmezsek meclisimiz tamamlanmaz. Bir tane hadis rivayet edeyim. O hadis özel olarak hanımlarımıza genel olarak da hepimize bir hedef olsun. Bir de bir dua nakledeyim. O duaya da hepimiz gönülden amin diyelim. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ümmü Seleme anamız aktarıyor. Kocası kendinden razı olduğu halde ölen kadın cennetliktir. Söz, Efendimizin sözü. Tirmizi'nin Rada babının on numaralı hadisi, İbni Mace'nin nikah babının dört numaralı hadisi. Kocası kendinden razı olduğu halde ölen kadın cennetliktir. Artık siz bilirsiniz. Diğeri dua. Ne diyor biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Selem anamız diyor ki bir gün benim odamdaydı. Baktım bir şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Merak ettim, merak eder. Her şeyi merak eder. Aklıma yine bir şey geldi söylemesem olmaz. Başka bir gün evinde saçlarını taratıyor. Efendimiz de hutbede insanlara bir şey söyleyecek. Ya eyyühennas diyor bunu duyar duymaz Ümmü Selem anamız ayağa kalkıyor başörtüsünü aldığı gibi Mescid-i Nebevi'ye koşmaya çalışıyor o anda hizmetlisi olan hanım diyor ki ana diyor ne oldu zaten Resulullah gelecek eve akşam sorar öğrenirsin niye bu telaş kızım diyor bak ne dedi Ey insan dedi ey insanlar dedi e Ben insan değil miyim Nasıl lebbek ya Resulallah demem Nasıl o davete icabet etmem Deyip hemen o davete koştu Anamız böyle bir ana İşte o anamız Bir gün bakıyor ki Efendimiz bir dua ediyor Merak ediyor Dikkat kesiyor Duyamıyor Efendimizden Ya Resulallah diyor bir duayı Tekrar edip duruyorsunuz Bir edin de ben de öğreneyim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki Allahümme ya mukallibel gulub sebbit kalbi ala dinike ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım benim kalbimi de dinin üzere sabit kıl duası duamızdır örnekliği inşallah örnekliğimizdir Allah onların yolundan bizi ayırmasın. Onların izlerini takip etme adına da bize güç ve kuvvet versin. Son duam şu Iğdırlı kardeşlerim. Diyorum ki Ya Rabbi nasıl bizi Iğdır'da 14 asır sonra Ümmü Seleme anamızın adına kurulan bir mecliste bir araya getirip onu anlatma ve anlama adına bir mecliste ol, bir araya oluş getirdinse bir arada kıldınsa cennette de bizi bir araya getir. O zaman konuşan Ümmü Seleme anamızın bizzat kendisi olsun dinleyen de biz olalım. Allah bu duayı hepimizi mahsar etsin. Geceniz mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.